İzlediğiniz Kainat. Bugün 17 Eylül Salı. Yıl 2019. Ay 9, gün 260, Hızır 135. 1441 Hicri Muharrem 18, 1435 Rumi Eylül 4. Günün sözü: Kılıç zaferleri, zeka, siyasi üstünlüğü, adalette manevi kuvveti sağlar. Simeon Luce. Günün tarihi: 80 yıl önce bugün 17 Eylül 1939'da Almanya ve Sovyetler tarafından paylaşılan Polonya Almanya'dan sonra Sovyetler Birliği tarafından da işgal edilerek iki ülke sınırdaş oldu ve Polonya ortadan kalktı. Büyük Saatli Marif Takvimi Serranía, acampados se encontraba un regimiento y una moza que valiente los seguía, locamente enamorada del sargento, popular entre la tropa era Adelita, la, la mujer que el sargento idolatraba, que además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. Y si oía qué decía aquel que tanto la quería si adelita se fuera con otro la seguiría por tierra y por mar si por mar en un buque de guerra si por tierra en un tren militar Adelita quisiera ser mi novia y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al guarder. Y después que terminó la cruel batalla y la tropa regresó a su campamento por la voz de una mujer que sollozaba, la plegaria se escuchó en el campamento. Y al oírla el sargento temeroso de perder para siempre a su adorada escondiendo su dolor bajo el esbozo a su amada le cantó de esta manera y se oía qué decía aquel que en tanto se moría Y si acaso yo muero en campaña Y mi cadáver lo van a sepultar Adelita, por Dios te lo ruego Que con tus ojos me vayas a llorar Merhaba herkes Açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete Programı başladı. Biraz geç başladı. İklim acil de birazcık önden geldi. Geciktirdik. Onun için de özür dileriz ama iklim acil bu hafta ve önümüzdeki haftalar ciddi bir şekilde iklim aciliyetine eğilmemiz gerektiriyor. Onun için de böyle gecikmeler, aksamalar da Olabilir şimdiden özür dileyerek başlayalım Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz Emre Gümüşer bize destek veriyor ve Robita'yar da öyle Günaydın Günaydın Açılışımızı Adelita adlı parçayla yaptıkla Adelita Corrido denen müzik türünün Meksika'da devrimin önemli şarkılarından, önemli şarkılarından birinin türü yıllar içinde birçok adaptasyonu olmuştur. Bu özellikle de bu Baladın bu versiyonu bir Durango kadının Maderista hareketine, devrim Meksika devriminin erken zamanlarında e, baş, girmiş olan Madero'yla da aşık Maderaya da aşık olan ve sonunda bu popüler ikon, halk ikonu e, Belgelenmiş kadının Meksika devrimindeki yerini ortaya koyan bir şey olmuş ve sonunda da soldadera ya da kadın asker terimiyle de devrimci asker terimiyle de ortaklaşa gelişmiş bir şey Meksika Hükümet Kuvvetlerine karşı girişilen mücadelelerin adı olmuş. Şimdi neden çaldığımızı da Galeano'ya soralım bakalım ne anlatacak Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galiano. Çevira Süleyman Doğru. Sari Angel. 17 Eylül. Meksikalı kadın kurtarıcılar.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 300 erkeğe komuta eden General Carmen Vélez, kendisini Anhel Jimenez olarak tanıtan dinamit ustası Anhela Jimenez, saçlarını kesen ve gözlerinden kadın olduğu anlaşılmasın diyerek şapkanın içine gizlenerek teğmenlik rütbesine kadar yükselen Enkarnasyon Mares, ismini Amelio yaparak albaylığa kadar yükselen Amelia Robles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 Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galliano, Çeviren Süleyman Doğru Ser Yayıncılık Tarihte bugüne bakalım. 1948'de bugün Lehi yani Lehi diye kısaltılmış adıyla bilinen İsrail Özgürlük Savaşçıları Örgütü, Birleşmiş Milletler Filistin Arabulucusu Folke Bernadotte'u Kudüs'te öldürmüş bugün. 1961'de bugün de Adnan Menderes, Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı Adnan Menderes idam edilmişti. Milli Birlik Komitesi darbeyi yapan 27 Mayıs 1960 darbesini gerçekleştiren Milli Birlik Komitesi, 65 yaşını aşan o zamanki Cumhurbaşkanı Celal Bayar'la idam kararları çoğunlukla alınan öteki hükümlülerin cezalarını müebbet hapse çevirmiş. Daha sonra Maliye Bakanı Polatkan, ve Dışişleri Bakanı zorlu da idam edileceklerdir 1961'de bunlardı 1980'de de Nicaragua'nın eski diktatörü, diktatörü Anastasio Somoza darbeyle pardon Anastasio Somoza öldürülmüştü evet günün tarihte bugün de böyle günümüzde bugün Bakalım şimdi neler olmuş onlara bakıyoruz. Şimdi bir kere özellikle acil durum ilan edildi diyebiliriz. Dünyanın gündemi iki haftalığına iklim değişikliği ve iklim eylemleri üzerinde. En az bu hafta ve gelecek hafta dünya gündeminde tartışılan en önemli konulardan konuların başında iklim değişikliği ve iklim eylemleri olacak. New York'ta düzenlenen 23 Eylül Birleşmiş Milletler Eylem Zirvesi'nin yanı sıra 20 Eylül'de Milyonlarca, belki on milyonlarca kişi küresel iklim grevine çıkacak. Daha sayı kesinlikle belli değil ama yüksek bir rakam bekleniyor. Tarihin gördüğü en büyük rakam bekleniyor. Biraz önce dünden e, çevirip okuduğumuz bir McKibben'ın makalesinde de tarihin en büyük katılımlı eylemi olması bekleniyor yazısında da olduğu gibi, belirtildiği gibi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çağrısı için toplanan zirve Türkiye'nin henüz imzalamadığı Paris anlaşmasının hedefleri içinde kritik öneme sahip dikende güzel bir yazı çıktı dün ee, ve özellikle devlet liderlerinin iklim krizini önlemek ve küresel sıcaklık artışını 2030 yani 10 yıl itibariyle önümüzdeki 10 yıl itibariyle 1,5 derecenin altında tutabilmek için gereken bütün adımları içeren planlarını en kısa sürede acilen ortaya koyması gerekiyor küresel sera gazı emisyonlarının %0.93'ün %1'den az ama oldukça büyük bir miktar Türkiye'nin anlaşma için verdiği taahhüt emisyonları 2030 itibariyle %21 oranda düşürmek amacı var ve Birleşmiş Milletler'in zirveden beklentisi de şu, özellikle dört alanda, tör, dört temel alanda somut adımlar atılması gerektiğini ifade ediyor. 2050'ye kadar, yüzyılın ortasına kadar, 30 yıl içinde sıfır emisyon, yani evet. tamamen bütünüyle e, karbondioksit ve diğer sera gazlarının salımını sıfırlayacak bir sistem. Yani bu dünyadaki bütün petrolün, kömürün ve gazın yerin altında bırakılması ve tamamen yenilenebilir enerjiye, rüzgara... Güneşe geçilmesi zorunluluğunu ortaya koyuyor. Yeni hiçbir kömür yatırım yapılmaması ikinci. Üçüncüsü kirleticilerin ödeyeceği bir vergi rejimi. Yani kirleten öder prensibini nihayet yürürlüğe getirmek. Ve dördüncüsü de fosil yakıt teşviklerine son vermek ki fosil yakıt teşvikleri deyince insan e, önemli e, bir şey değilmiş gibi geliyor değil mi? Fosil yakıtları son vermek diye. Yeni bir rapor çıktı. Bugünkü yani 16 Eylül pazartesi günkü Guardian gazetesinden okuyorum ve gününde ilk sorusunu soruyorum. Bu hadi bakalım ilgili. haftanın ilk sorusu olacaktı. Bu başlamadık Tamam ee, hadi. Yani e, fosil yakıtları ee, ta, hayvancılık endüstrisi var ya meşhur. Evet. Bütün dünyayı yok etmeye yönelik hayvancılık endüstrisi ve özellikle de fosil yakıt tabi. Fosil yakıt denildiği zaman çok net anlaşılmıyor olabilir onu da söyleyelim. Kömür petrol doğalgaz. Gaz, gaz. Evet. Ve bu hayvancılık endüstrisi de bunlardan bol bol kullanıyor tabi. Ee, ve dakikada ...hadi soruyu geri aldım... ...söyleyeyim sadece... ...dakikada 1 milyon dolar... ...her dakika... ...1 milyon dolar... ...yani şimdi tam saatinde başlamış olsaydık açık gazeteye... 18 milyon, dolar. ...18 milyon dolar... ...sübvansiyone edilmiş olacaktı... ...18 milyon dolar... ...240 bin... ...18 milyon dolar 270 bin dolar... ...18 milyon dolar 229 bin dolar... ...18 milyon dolar 31... ...310 bin dolar... <gülüyor> diye gidiyor evet aynen böyle bu dünya çapında tarım sübvansiyonları ki çok büyük ölçüde iklim krizine yol açıyor ve yaban hayatının da yok olmasına şey yapılıyor ya tarımcılara sadece 700 milyar yılda veriliyor dolar ve onun yüzde biri çevreyi korusunlar diye veriyor geri kalanı işte bütün ya, Yem, yemlensin diye traktörleri şunlara bunlara veriliyor işte ve bu reform yapılmazsa insanlığın varoluşu büyük bir tehlikede hem et yemek başta olmak üzere zengin ülkelerde ve toprakların kullanımı tamamen bir yıkıma getiriyor diyor durum böyle en sıcak 2. Ağustos ayı tarihte gelmiş geçmiş görüldü ve bütün dünyada şimdi iklim değişikliği ve iklim eylemlerine hazırlık durumda. Yani ve dördüncüsü de fosil yakıt teşviklerine son vermek demiştik. İşte Birleşmiş Milletlerin beklentisi zirveye en az 60 ülkenin katılacağı ve yeni planlarını açıklayacağı belirtiliyor. Türkiye'nin ne kadar vereceğini bilmiyoruz. Somut plan sunmayan ülke liderlerine söz verilmeyecekmiş. Aha. evet. Bu kapsamda şu ana kadar... Ne yapacağız o zaman? Türkiye olarak? Somut Biz alırız. Biz söylemesini biliriz. Daha Paris İklim Anlaşması'nı parlamentodan geçiremedik. Meclisten. Ki meclisten artık yani. Evet. Meclisten. Öyle bir sorun var. Yani somut planı olmayan ülke liderlerine söz verilmeyecekmiş. Belki de katılmaz o zaman. Mesela şey katılmıyor. Avustralya dünyanın en büyük ihanetlerinden birini yapıyor. Kendi ülkesine, canlılarına, bütün bitkilerine filan ve kendisi Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu halde Scott Morrison kömürcü bir başkan kendisi, kömür hayranı ve eee Dışişleri Bakanını gönderiyor. Demek ki söz verilmeyecekmiş. Bu kapsamda kim konuşacak? Kim? Duyur Birleşik Krallık Çin, Fransa Amerika yok tabi Amerika Birleşik Devletleri Bırak somut taahhüdü anlaşmadan çıktı bile Paris anlaşmasından bile çıktığını açıkladı Almanya, Hindistan Rusya, Şili Finlandiya aralarında bulunduğu birçok ülkenin duyuru yapacağı ifade ediliyormuş Türkiye'den bahsedilmiyor Özellikle Çin'den Birleşmiş Milletler'in beklentisini yüksek olduğu söyleniyor. Birleşmiş Milletler Çin'den 2050'ye kadar dekarbonizasyon yani sıfır karbonlama hedefine dair bir açıklama bekliyor. Almanya'da zirve öncesinde önemli bir açıklama yapacağını duyurmuş. Amerika Birleş Avrupa Birliği ülkeleri de 2020 yılı itibariyle 2030 ve 2050 yılına dair planlarını ortaya koyacaklarını açıklayacaklar. Finansman konusunda da gelişmeler bekleniyor. Birçok liderin yeşil iklim fonuna katkılarını artırdıklarını açıklayacağı ifade ediliyor. Britanya, Fransa ve Almanya şimdiden fona katkılarını ikiye katladıklarını açıkladılar. Türkiye ise kendisine para verilmesini istiyor. Ee, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson da ülkedeki Brexit tartışmalarına rağmen zirveye katılıyormuş ama dün büyük bir skandal oldu ee, Boris Johnson'un Luxemburg ziyareti vardı parlamentoyu tatil etti ya şimdi dolaşıyor evet. Avrupa Birliği ile bir kesin anlaşma yapar büyük bir skandaldan bahsediyorsunuz evet. of. çok ayıp olmuş Luxemburg Başbakanı ile görüşmesi vardı fakat e, orada yaşayan e, Britanya vatandaşları yuhaladılar onu ve onun üzerinde kürsüye çıkmayı çıkmadan gitti o zaman da boş kürsüye konuştu Lüksemburg Başbakanı da dünyanın en komik tuhaf şeylerinden bir tanesi oldu dalga geçti yani Lüksemburg Başbakanı da Britanya'nın başbakanıyla böyle tuhaflıklar da oluyor ee, ve son olarak şunu söylüyorum ee, Özellikle petrol ve gaz şirketlerinin açıklayacağı dekarbonizasyon planları merakla bekleniyor diyor Dike'nin haberinde Ve bunun dışında özel sektör liderleriyle sivil toplum liderlerinin de katılması bekleniyor Finans, enerji, ulaşım, ağır sanayi gibi önemli sektörlerin temsilcilerinin sıfır emisyon hedeflerini açıklayacaklar Bu çok önemli Şimdi 20 Eylül'de küresel iklim grevi var 21-22 Eylül'de Birleşmiş Milletler İklim Eylem Zirvesi ön toplantıları var birçok farklı hazırlık toplantısı düzenlenecek gençler iş dünyası ve belediye başkanlarının bir araya geleceği belirtiliyor 22 Eylül'de sosyal fayda zirvesi 23 Eylül'de iklim eylem zirvesi işte 23 ile 29 Eylül arasında New York İklim Haftası pek çok insanın etkinliklerine katılacağı New York İklim Haftası da Birleşmiş Milletler İklim Eylemi Zirvesi ile aynı gün ve 25 Eylül'de de fevkalade önemli bir toplantı var. Değişen iklimlerde denizler ve kriyosfer yani buz örtüsü özel raporu var. IPCC 25 Eylül'de Monaco'da küresel ısınmanın su kaynakları ve denizler üzerindeki oluşturduğu Baskıyı ortaya koyan ve nasıl adımlar atılması gerektiğine dair bilimsel bulguları içeren çok önemli bir rapor açıklayacak kamuoyuyla paylaşacak ama ürkütücü bilgiler de geliyor. Yani 20 Eylül'de dünya iklime isyanla duracak diye bir haber de var. Haber Türk'te almış bunu. Ee, yani Extinction Rebellion, Türkçe isyanı. Yok oluş, yok oluş isyanı geçen cuma tükeniş isyanı diye vermiş Habertürk ben yanlış söyleyelim düzeltsinler evet. tükeniş oluş... isyanı nedir ya yok oluş isyanı ee... tükeniş isyanı <gülüyor> bağır oluş şükranı ee, 20 Eylül günü de küresel iklim greviyle dünyayı durdurmaya hedefliyorlar diyor Habertürk komdan alınmış bir şey ama Habertürk yazarı Ayşe Özek su yazmış hemen yazıyorum Ayşe Hanım oldukça iyi de bir e, bunun e, Habertürk'ün bunu ele almasını çok önemli bulduğumuzu da söyleyelim her şeye rağmen evet. tabii ki yani sosyal medyada da oldukça fazla sayıda parayaştırıyor 20 Eylül'deki çağrılar birçok yerde olacak Türkiye'nin Sıfır Gelecek.org sitesinde bulabilirsiniz. Birçok ünlü isim de vermeye başladı. Sivil toplum kuruluşu da duyurmaya başladı. Ama ufak bir uyarım var. Greenpeace kendi sitesi üzerinden bunu duyurdu. Kendi sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Sıfır Gelecek diye bir platform kuruldu. Orada destek verenlerden son anda gelip destek verenlerden bir tanesi Greenpeace Türkiye. Ama şu andaki yapılmış olan etkinliği kendi duyurusu gibi yapıyor. Ve Fridays for, ne Fridays for Future ne de Sıfır Gelecek ismini geçiriyor. Diğer taraftan bunu paylaşan ünlü isimler de bunu duyurmuyorlar. Yani şu andaki yapılmış olan İstanbul'daki eylem Greenpeace'in eylemi ya da Greenpeace'in etkinliği değil. Bunu bilmek gerekiyor. En az destek verenlerden bir tanesi olarak da söyleyebilirim ben kendi şahsen izlenimimi Greenpeace'in. Ama duyurusunu böyle yaptılar. Aklınızda olsun. Aynı zamanda Türkiye, sadece İstanbul'da değil. İstanbul'da Yörçü Parkında saat dörtte değil iki de olacak strike. Ve ee, Türkiye'nin birçok yerinde olacak. Altına insanlar evet. yorum yazıyor. Evet, grev. Altına insanlar yorumuyoruz ya neden bizim şehrimizde yok diye. Fridays for ile ilgilenen diğer çocuklar da tırım tırım altlarına biz de buradayız, biz de buradayız demeye çalışıyorlar verdikleri yanıtlarla beraber. Oldukça kötü oldu bu. Yani Greenpeace'in etkinliği değil bu. Onu söylemek gerekiyor. Net bir şekilde. Evet. Evet devam edelim. Şimdi bunu da söyleyelim. Yani ExxonMobil'de bugün ne açıklanmış pardon dün 2018 gelirlerinin tahmin edilen üçüncü çeyrek gelirlerini açıklamış. Exxon Mobil dünyadaki en büyük özel petrol şirketi. Ne kadar biliyor musun? Üçüncü çeyrek ge gelirleri. Kimi ne Exxon, Exxon Mobil. mobil. Evet. 6,2 milyar geliri var. ...yılda... E, ...kârı mı gelir mi? Geliri. 6 milyar. 6 milyar açıklamış yani 24-25 milyar dolar gelir var yıllık. Fena sayılmaz. Ondan sonra e, yani şeyi e, bir makyabında şey yazmış aslında. Tekrar yani, söyleyebilir misiniz kafam biraz dolu. Çünkü 2018'de 20.84 milyar dolar olarak geçiyormuş... Şimdi kaç dediniz siz? Üçüncü çeyrek, altı milyar. Altı milyar. Yani dörtle çarpacaksın, yirmi dört, yirmi beş milyar eder. Artıyor yani. Artıyor, evet. Ve bunu da bir McKibben'de şey diyor, yani... E, ...bütün gezegeni yok edecek bir... E, ...yok etmekte olan bir madde için, maddenin artışı için... ...bir de savaşa da hazırlanıyorlar diye... Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da zaten İran olduğundan şüpheleniyoruz yönü. Böyle demiş savaşa hazırlanıyor. Şeyi vuruldu ya. Petrol Rafineleri, Aramkonun Aramco'nun bu kayıtta ve yani kuvvetle şüpheleniyorum. Suudi Arabistan'daki saldırıların arkasında İran var gibi duruyor diye Dünyanın en tuhaf açıklamalarından birini yapmış. Suudi Arabistan'daki iki petrol tesisine yönelik saldırılar için. Yeni bir çatışmaya girmek istemiyorum ama ancak bazen mecbur kalıyorsunuz diye e, şey yapıyor. Konuşuyor. 15'i e geçmiş petrol fiyatlarındaki artış bu arada. onda da net olarak söyleyelim. Dün %21'di zaten. Biraz ha, indi öyle mi? sonra. Evet. İndi mi? Sputnik direkt 15'i geçti diye vermiş şimdi tekrardan. Evet belki tekrar yükseliyordur bilmiyorum. Ama eğer bu yoldan gitmek zorunda kalırsak Amerika Birleşik Devletleri tarihteki tüm ülkeden tüm ülkelerden daha hazırlıklıdır. Herhangi bir tarihteki diyor. Bu çok acayip bir açıklama yapmış. İran ise iddiaları reddediyor tabi. Donald Trump da Ortadoğu'nun petrol ve gazına ihtiyacımız yok ancak müttefiklerimize yardım edeceğiz şeklinde bir açıklama yapmış. Son yıllarda enerji alanında o kadar iyi işler çıkardık ki bugün net bir enerji ihracatçısıyız ve şu anda dünyada en çok enerji üreten ülke durumundayız diyor da burada en çok enerji üreten ülke yerine en çok fosil yakıt tüketen ve ortaya çıkan ülke olarak da değiştirebiliriz bunu. Bu yüzden Ortadoğu'nun petrol ve gazına ihtiyacımız yok ve aslında orada çok az tankerimiz var ancak yine müttefiklerimize yardım edeceğiz demiş. Evet de Yemen'deki iç savaşta İran'a yakın olan Husiler ya da Huthiler Suudi petrol şirketi Aramco'nun tesislerinin hala hedefte olduğunu ve her an tekrar saldırılabileceğini de duyurmuşlar. Deccan Herald diye bir yerde gene dikenden alıyoruz biz bunu. Bu habere göre Husilerin ya da Huthilerin sözcüsü yabancılara bölgeden ayrılmaları konusunda da uyarı yapmış yabancılara. Oradaki bu büyük yangın söndürüldü tabii ama çok büyük tahribat var. O da açıkça görülüyor. Kilometrelerce uzaktan zaten yangını, dumanı, alevleri görülüyordu. Fakat orada hiçbir kayıba dair, yaralanmaya dair bile herhangi bir açıklama yapılmadı. İnsan ya da hayvanın, orada pek hayvan da yoktur herhalde ama yani belki de... ...kedi köpek gibi hayvanlar da vardı... ...onların varlığına... ...var oluşuna dair hiçbir açıklama gelmiyor... ...ve sözcü demiş ki... ...Husili'nin sözcüsü... ...Aramko'nun ülkenin doğusundaki... ...Apkayk ve Hurais'teki tesislerine yapılan saldırılar... ...normal ve jet motorlu... ...dronlarla gerçekleştirildi demiş... ...roket de olabilir yani çeşitli yetkililer var... ...sözcüsü... ...dron diyor... ...Suudi Arabistan Yemen'deki saldırılarını ve kuşatmayı durdurmalı demiş. Onu aslında sen roket mi yoksa drone mu olduğunu çok rahat öğrenmek istiyorsan... ...tabii ki şeye bakacaksın. Basında güvene, milliyete bakacaksın ya da hürriyete. E, Havacılık, uzay ve teknoloji festivali, Teknofest bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kapılarını açıyor. Hedef 1 milyon ziyaretçi... 22 Eylül'e kadar sürecek festival, 19 farklı kategorideki büyük ödüllü teknoloji yarışmaları, drone kupası var bak. Drone kupası? Evet drone kupası, uçak gösterileri, atölye çalışmaları, konserler. Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı Başkanı sadece üreten değil, hayal edip araştırıp geliştiren bir Türkiye hayaliyle Teknofest'i düzenledik diyor. Bu arada milli ve yerli ya da yerli ve milli turbo motor sıra e, motorda sıra seri üretimdeymiş şeye geliyormuş. Seri olarak turbo motor üretecekmişiz. Artık nereye takarız tam olarak bilmiyorum ama sonuçta uçak yok yerli ve mi milli bir şekilde takılacak yer bulunur muhtemelen. turbo Sen bunları nereden takip ediyorsun? Akit, Tabii ki kontenre. Star'dan hayır. Star'dan takip edeceksin. Star Genel Yeğen Yönetmen Nuh Albayrak. Onun da arasında olduğu gazeteciler Akıncı İha'yı incelemiş Hatıra fotoğrafı çektirmiş teknofeste. kardeşi herhalde değil mi? Akrabalık var Bayraktar soyadı Bir şey ifade ediyorum, bilmiyorum Bana ee, böyle gelin temizlik araç ve cihazlarında Avrupa'nın tekelini kıran Yerli temizlik şirketi kademe atık Teknolojilerin ürettiği yerli ve milli Yol süpürme aracı Beyoğlu belediyesine göreve başlamış bu arada <gülüyor> Yerli ve milli yol süpürme aracı yapmışız Evet güzel milliyet işte şey diyor. Barışın temelleri atıldı diyor. Çankaya mutabakatı. Üç ülke arasında tüm konularda görüş birliği olduğunu ilan etmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aslan Artık yani. mültecilerin Suriye'ye dönüşüne odaklanılacağını söylemiş. Barışın temelleri atılırken bir yandan da Teknofest'te savaş araçlarının Uçuş gösterilir nefes çekecek ikisi aynı anda oluyor kalkış için herkes yerlerine demiş zaten milliyette üst başlığında. Ama oradaki Suriye'deki barış için geçerli diğer kısımlardaki barış ha, için geçerli olduğu yazmıyor. Parsiyel ya. barış mı? Herkesin barışı Kısım. kendine. Herkesin barışı i̇steyen kendine. İsteyen o şekilde barışır isteyen bu şekilde barışır. Evet Türkiye'de basın özgürlüğü de halen krizde demiş zaten 8 uluslararası gazetecilik ve ifade özgürlüğü kuruluşu. Türkiye'de 3 gün süren temasları sonrasında bir yanet haberi bu. Yaptıkları ortak basın açıklamasında yargı reformuyla ilgili olarak medya özgürlüğüne tam saygı olmadıkça gerçek bir yargı reformundan söz edilemez demiş. Yani bunları da söyleyeyim. Uluslararası Basın Enstitüsü IPI tarafından bir araya getirilmiş bu heyet. Article 19 var 19. madde. Avrupa Gazeteciler Federasyonu EFEJ gazetecileri koruma komitesi CPJ, uluslararası PEN, Norveç PEN, Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi ECPMF ve sınır tanımayan gazeteciler RFS, RSF reporter San Frontier olmak üzere sekiz farklı uluslararası basın özgürlüğü grubunun temsilcileri yer almış. Hapisteki gazeteci sayısında azalma olmadı. Anayasa Mahkemesi gazeteci yargılamalarına öncelik vermelidir. Cumhuriyet gazetesi tahliyeleri geç alınan doğru bir karardır. Rütük denetimi çevrim içi platformların varlığını tehdit ediyor. Ve sarı basın kartıyla ilgili olarak da Cumhurbaşkanlığı ofisi İletişim Başkanlığı muhtesinde aktarılan sarı basın kartı verme yetkisi hem ulusal hem uluslararası medyanın çalışma şartlarını burada yani ülkede önemli ölçüde olumsuz etkileyebileceğini söylüyorlar diyor. Önemli bir açıklama var. Ve Evet şimdi onları da söyledikten sonra Barış bildirisi imzacıları Nazım Hikmet Richard ve Cenk Yiğiter'in de beraat ettiğini haberini de verelim hemen 12 Eylül'den itibaren 102 imzacı hakkında beraat kararı verildiğini söyleyelim Bildiri imzacısı Dikbaş ve Yiğiter'in yargılandığı davalarda beraat etti Dikbaş ve Yiğit'er kararı Twitter hesaplarından duyurmuşlar. Zaten yargılanmamalıydık diyor Dikbaş. Tüm KHK'lar iptal edilmeli, kanun hükmündeki kararnameler, hocalarımız görevlerine dönmeli. Daha çok işimiz var, çalışmaya devam demiş bunu Dikbaş. Yiğit'er de bu suça ortak olmadık, boyun da eğmedik, bu daha başlangıç, geri döneceğiz, hesap soracağız demiş bir de soru var. Mahsupluk başvurusuna halen yanıt verilmemiş Demirtaş'ın dosyası İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Daire Halkların Demokratik Partisi'nin HDP'nin önceki eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın başvurusunu 18 Eylül'deki duruşmada görüşecek. 18 Eylülle yarın yani görüşecek ve neden hala hapishanede diye soruluyor. Haklı bir soru. Tahliye edilen Demirtaş çünkü tamamen teknik olarak bir de yapıldıktan sonra mümkün olmaması gerekiyor. Başka davadan da hızla mahkumiyet kararı verilmesine rağmen hukuki durum böyle. Ahim yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tahliye edilmeli dedi ama mahkeme Ahim'i tanımadı. Büyük dairedeki duruşma öncesi tahliye kararı Bugün ahim büyük daire 18 Eylül'deki duruşmada görüşeceğini açıklamış durumda dün. <gülüyor> bakalım ne olacak ee, yani avukatları ahim büyük dairenin kararında da yine önceki karar gibi ihlale hükmedilmesini beklediklerini söylemişler. Bir tuhaf haberde Kulp Belediyesi eş başkanları tutuklanmış. Sivillerin bulunduğu minibüse el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda yedi kişi hayatını kaybetmiş. Onun üzerinde insan da yaralanmıştı verilen haberde. E, bu soruşturmada Kulp Belediye eş başkanları Mehmet Fatih Taş ve Fatma Ayla ile birlikte üç kişi de tutuklanmış. Evet böyle. Peki şimdi bir ara verelim. Aradan sonra da dün yapamadığımız yani daha doğrusu eksik yaptığımızı söylediğimiz bir şey var. Ranting ödülü kapsamında verilen ışıklar ödüllerinin Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında yaptıklarıyla insana insanlığa ışık tutanların anıldığı risk alan yol açan insan ve kurumları selamladığı e, törenden de birkaç e, dakikalık bir yayın yapalım. Evet açık kastı Let's Bob, Yıldırım Savaşı, Bobu, eğlenceli bir şarkı. The Ramones grubunun ünlü şarkılarından bir tanesi. Richard Ramon olmuştu bugün, e, 1957'de Amerikalı davulcu ve ikonik punk rock grubu Ramones'un e, aslında tek besteci ve şarkı yazarı olan davulcu da o. Orada onun böyle Blitzkrieg savaşına girelim, Yıldırım Savaşına girelim diye dalga geçiyorlar. Biz şimdi Açık Radyo'dayız. Saat 8.43 ve dün birazcık konuşma fırsatını bulduğumuz uluslararası ranting ödüllerinin sahiplerini bulduğunu Hindistanlı Agnes Karşin ve Nebahat Akkoç'un bu yıl ödül alan isimler olduğunu da söylemiştik Türkiye'de yıllardır kadın insan hakları konusunda farkındalığın artması ve erir şiddete karşı çalışmalar yürütmüştü Nebahat Akkoç ve Hindistan'da yaşadığı bölgedeki yoksulların, kadınların, çocukların ve dezavantajlı insanların haklarını ve çevre haklarını mücadele eden Agnes Karsing almıştı. O ödüllerde ondan sonra da Işıklar bölümünde de bütün dünyaya ilham veren kişi ve kurumların tanıtımını yapan Işıklar videosu da gösterilmişti. Ondan bir bölümü de size Yansıtma fırsatı bulmuştuk. Şimdi de dünkü sunuculuğunu ece dizlerin üstlendiği bu törende Maral Ataman Hrant Çizmecianın öğrencileri ve Büyük Ev Ablukada sahneye çıktılar. Törenin açış konuşmasını da açış konuşmasında Hrantink Vakfı Danışma Kurulu Üyesi İbrahim Betil yapmıştı. Konuşmasında tutuklulardan bahsederken de iki yıl en az tutuklu Osman Kavala'yı iş insanı ve aktivist, daha doğrusu sosyal girişimci Kavala'yı anması da salonda uzun süre alkışlanmıştı. Şimdi ona kulak verelim. Siz daha fazla uzatmadan sizlere birantik partilerini seslenecek sevgili İbrahim Bekir Saniye'de almışım. Rahatliğin arasında düzenlenen 11. Uluslararası Rahatliğin Ödüt Öğreni'ne hoş geldiniz. Farklılıkların bir arada yaşamasıyla bir mozaik kültürü oluşturmakla övündüğümüz bir toplumda ne yazık ki ayrımcılığın giderek çoğaldığını gözlemlemekteyiz. Her insan diğerlerine eşit haklara sahip olmasında İnsanları kökenine, inancına, rengine, siyasi ilimlerine, cinsiyetine, yaşına, engeline, kıyafetine bakarak etkilemek, ötelemek, dışlamak, kültürel çoğunlukluğu ve ifade özgürlüğünü yok etmek, azınlıkları, farklı olanları ayrıştırmak, nefret söylemlerini çoğaltmak, acaba düşmanlaştırarak güç elde etme stratejisi çabası olabilirdi. İfade özgürlüğü, gazeteci suç düşüncelerine düşüncelerinden, yazdıklarından ya da söylemlerinden dolayı yıllardır cezaevlerinde uzun gözaltı tutukluluk sürelerine maruz bırakan insanlar, yüzlerce gazeteci, akademisyen, avukat, Öğretmen, sanatçı, insan hakları savunucuları var. Neden? Bir soru. Kültürel çeşitlilik ve insan haklarına yönelik pek çok projeyi hayata geçmiş olan Anadolu Kültür Derneği kurucusu Osman Kavalan'ın nedir? Evet İbrahim Betil'in yaptığı açış konuşmasını dinledik Ranting ödülü kapsamında 11. Uluslararası Ranting ödülü kapsamında verilen ödülleri tanıtırken Osman Kavala'dan da bu ayrımcılığın sebebini anlamadığını söyleyince alkış kopuyor. Evet ondan sonra da ışıklar yani umut vaat edenler isimli kategoride ilham kaynağı olanlar. Evet, Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında yaptıklarıyla insana, insanlığa ışık tutanların anıldığı tutanları. risk alan, en önemlisi de risk alan ve yol açan insanlar ve kurumları da selamlamıştı bu ışıklar ödülleri. Selamlanan, selamlanan gruplardan bir tanesi de Fridays for Future hareketiydi. Greta Thunberg beraber başlayan ve dünyanın dört bir tarafında yayılan iklim için okul grevi yapan Genç iklim aktivistleriydi. Şimdi de genel greve gidiyorlar işte. 20 Eylül'de 20. onlar da Ranting ödülleri ödül töreninde Ranting Vakfı'nın düzenlediği törende oradaydılar ve çok kısa bir konuşma yaptılar. Atlas Sarruf oldu yaptı bu konuşmayı. Şimdi isterseniz ona da kısaca bir kulak verelim. Evet, Friday Days for Future, gelecek için Cumalar adına da Atlas Sarrafoğlu 12 yaşında aktivist, bütün e, herkesi orada yer alan, ödül törenine katılan herkesi de oradan şeye davet ettiler. E, 20 Eylül'de başlayacak olan hı hı. genel greve e, davet edildi. Bu e, çok hakikaten e, geniş çaplı bir dünya çapında bir olay olması dünyanın gündeminin en az bir günlüğüne ve aslında sürekli olarak değişeceği çok önemli bir durumdan bahsediyoruz. Önemli bir açıklamada Türk Tabipleri Birliği'nden geldi. T24'te bunun haberi var. Yani Türk Tabipleri Birliği de Merkez Konseyi dünya genelinde 20-27 Eylül Tarihlerinin iklim grevi haftası ilan edildiğini ve bu kapsamda Türkiye'de 20 Eylül küresel iklim grevi günü etkinlikleri gerçekleştirileceğini hatırlattı. Tüm tabip odalarını ve hekimleri iklim grevi etkinliklerine katılmaya davet etti. Bu gayet e, ilginç bir başlığı da var. Türk Tabipleri Birliği olarak iklim grevine ya da görevine hazırız diye öyü parantez için almışlar. Güzelmiş, gayet hoş evet. bir kelime oyunu. İklim görevine ya da grevine hazırız ikisi aynı anda. Ve şöyle ifadeler kullanıyorlar. iklim krizi giderek derinleşiyor. Kısa bir süre öncesine kadar iklim değişikliği olarak adlandırdığımız süreci artık iklim krizi olarak nitelendiriyoruz. Bu krizle baş edebilmek için uluslararası çabalar yoğunlaşsa da yetersiz kaldığı apaçık ortada kapitalizmin ihtiyaçları öncelendikçe kriz derinleşiyor. iklim krizi de ekolojik krizde diyorlar. İklim krizi aşırı hava olaylarının artışından sıcak hava dalgalarına, infeksiyöz ve vektör kaynak, kaynaklı hastalıkların artışından gıda ve su güvencesi sorunlarına kadar birçok başlıkta sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Var olan eşitsizlikleri derinleştiren bu sorunlar dünyanın farklı bölgelerinde farklı biçimlerde yaşanmaya başladı ve hemen hepimiz başımıza ne geleceğini, ülkemizi ve bölgemizi nasıl etkileyeceğini öngörmeye, önlemler almaya çalışıyoruz ama yetmiyor. İklim için daha çok hareket ve daha çok eylem gerekiyor diyor ve ülkenin Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı'nın 2015 İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerinde Olumsuz Etkilerinin Azaltılması Ulusal Programı ve Eylem Planı'nda ülkedeki bütün sağlık kuruluşlarını kapsayan kısa, orta ve uzun erimli hedefleri ortaya koyan bir yol haritası belirlemiş olmakla birlikte, başarılı bir uygulama yürütmediği bilinmektedir hedeflere ulaşmak için iklim krizinin sağlık etkilerinin izlenmesi ve değerlendirmesi büyük önem taşıyor. Ne yazık ki ülkemizde iklim krizinin sağlık etkilerine ilişkin henüz sistematik bir izleme ve değerlendirme ile koruma önlemleri yaklaşımı Söz konusu değildir diyor. Onun için de işte 2030'da bir buçuk santigrat derece sınırında tutmak için gerekli adımlar için somut planlar açıklanacak 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde. Yeni hedef ve taahhütler sıralanacak. Eskilere neden ulaşlamadığı yeniden tartışılacak. Ancak bu zirve öncesi farklı bir etkinlik tüm dünyaya yayılıyor. İklim grevi haftası 20-27 Eylül. Bu kapsamda ülkemizde de 20 Eylül günü iklim grevi etkinlikleri gerçekleştirilecek. Bir kez daha hatırlatalım diyor insan sağlığının en önemli bileşenlerinden biri stabil istikrarlı bir ekosistem için hekimliğin en temel prensibi önce zarar verme. Önce zarar verme ilkesi esas alınmalıdır. Bu ülke başta enerji ulaşım çevre kentleşme politikaları olmak üzere tüm politikalarda rehber olmalı. Kapitalizmin ihtiyaçlarını değil, ekolojik tahribatın önüne geçmeyi, eşitsizlikleri gidermeyi öncelikleyen politikalar yaygınlaştırmalıdır diyor. Ve şöyle bitiyor. Türk Tabipleri Birliği olarak iklim grevinin sağlığımız ve geleceğimiz için bir görev olduğunu düşünüyoruz. İklim grevi bir görevdir diyor Türk Tabipleri Birliği. Ve tüm tabip odalarını ve hekimleri iklim grevi etkinliklerine katılmaya davet ediyoruz diye bir çağrı yayınlamış. Gayet etkileyici. İklim krizi hakkında hazırlanan kapsamlı BBC'den aldığımız haberi de bir kez daha tekrarlayalım. İklim apartaydı diye tanımlıyor artık Küresel Adaptasyon Komisyonu Birleşmiş Milletler'de. Kriz bütün yoksulları vuracak muazzam bir eksiklik var yani. Hem dünyadaki bütün yoksul ülkelerde gelişme yolunda diyorlar onlara ama sahte bir isim o. Dil kullanılan dil. Yoksulları vuracak hem zengin ülkelerdeki yoksulları vuracak hem de bütün gelişme yolunda denen yoksul ülkeleri de vuracak ve dünya buna hiç hazır değil hem de bahim şekilde hazır değil dediler. Bu da son derece önemli bir durum. Öte yandan da büyük bir dünya işçi hareketinin tarihinde görülmüş en büyük katılımlardan biri olması bekleniyor. Sharon Barrow Dünya İşçiler Konfederasyonu ...işçi sendikaları... ...konfederasyonun başkanı olan kadın... ...200 milyon aşkın işçiyle... ...bu grevlerin arkasında olduğunu söyledi... ...bütün üyelerine... ...200 milyonun üzerinde... ...üyesine seslendiği gibi... ...onun dışındaki heyetler var... Ee, ...dünya sendikalarına... ...ilişkin başka... ...konfederasyonlardan da destek geldi... ...bir de şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...otomobil işçileri greve gitti... ...çok Olur. ilginç bir şey büyük bir grev var, meta evrensel gazetesi metal fırtına demiş. 12 yıl sonra büyük ilk büyük grev e, metal fırtına devam ediyor. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri çıkmaza girince Amerika otomotiv, otomotiv devi tekeli General Motors GM çalışanı 49 bin işçi 9 eyalette 31 fabrikada dün greve çıktı diyor. Sektörde 12 yıl sonra ilk kez böyle büyük bir grev var. Ve nakliye işçilerinden dayanışma var. Daha da ilginç bir şey var. Bu iklim grevine giden çocuklar, gençler de biz de sizinle beraberiz diye destek bildirisi yayınladılar. Çok güzel. Son derece önemli bir gelişme olduğunu da söyledik. Söylemeliyiz bunun. Ve e, şey var çok hızlı bir şekilde gelişiyor ve e, Naomi Klein'da gene yazdığı bir yeni yazıda Intercept'te bir video yayınlamış. Elbette e, Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni yeşil düzenden başka çare olmadığını gösteren en iyi örneklerden biri de bu saman Trump'ın saman sarısıyla olmaz bu iş Hı -hı. diyor. Ve yani tabii ki plastik kullanmaktan kaçınmak, duşları ve diğer bütün suları işte idareli kullanmak, plastik bunlar hepsi yapılmalı ama yeteceğini sanmayalım diyor. Bunun yolu eylemdir diyor. Greta'nın da söylediği odur diyor. Talep etmektir. Talep etmektir diyor yani. Talepten geçer Doğrudan. tamamen. Ve son derece ilginç. Mesela e, The Star gazetesinde de e, Greta Thunberg'in neden kendisini derinlemesine etkilediğini e, yazan, ilham verdiğini yazan Rachel Plotkin'de e, şunu yazıyor. O da e, Boreal Project, David Suzuki, çok büyük bir e, sivil toplum kuruluşu David Suzuki va Vakfı. Onun Boreal Ormanları Koruma menajeri Greta diyor... Bütün büyükleri de gençlerin başını çektiği greve davet etti. 27 Eylül'de Kanada'da bu tabii. Şarkıcı John Baez de şunu söylemişti diyor. Eylem umutsuzluğun panzehiridir demişti. Bu grevde bize bir topluluk olarak bir araya gelmek... Ve baş kaldırma imkanı vererek daha sürdürülebilir, daha iyi bir gelecek sağlamak içindir diyor. Ee, bir büyük bir fırsat veriyor. İşte bu durumda Greta'da ilk adımı attı ve ilk adım zaten daima en zor olandır diyor. Çok önemli bir şey söylüyor. En zor olan her zaman ilk adımdır ve bu atıldı diyor. Ee, ve Rauni Metuk Tire diye biri de kim bu biliyor musun? Kimdir efendim? Amazon'daki yerlilerden yerli halklardan birinin reisi. Biz Amazon halkları korku içindeyiz. Yakında siz de korku içinde kalacaksınız diyorlar. Direnme kararı alıyorlar. Ve e, siz topraklarımızı mahvediyorsunuz. Gezegeni zehirliyorsunuz ve ölüm tohumları ekiyorsunuz. Çünkü siz kayıpsınız. Ve yakında çok geç yani değiştirmek için de çok geç olacak diyorlar. Kayapo halka en büyük reis, şeylerinden biri, kabilelerinden bir tanesi. Yerli halkların oradaki ve e, biz sizi yıllardır, yıllar yılı yıllar uyarıyorduk. Şimdi eylem zamanı diyorlar. Aynı havayı, tek bir havayı soluyoruz. Te, aynı suyu içiyoruz ve tek bir gezegen içinde yaşıyoruz. Korumak zorundayız. Korumazsak büyük rüzgarlar yeller gelir ve ormanı yok eder o zaman siz de bizim korkumuzu hissedersiniz diye bitirmiş yani biz yapmazsak onlar yapar biz engellemek zorundayız diyorlar ee, ve Murat Bilican da İzmir'den çok Güzel bir rapor yazmış İzmir'de yani T24'te Yılmaz Murat Bircan imzalı güzel bir yazı çıktı çağrı çıktı İzmir 20-27 Eylül iklim grevine hazırlanıyor diyor iklimi değil sistemi değiştirmek için harekete geçme zamanı biz sistemi değiştirmezsek sistem içinde hepimiz olmak üzere dünyanın canını okuyacak çünkü diyor 20 Eylül'e 4 gün kaldı. Bütün dünyada iklim grevlerini yapıyor. Bunu tekrar okumak konuşma fırsatı bulacağımızı ümit ediyoruz. İklim acil durumu ilan edildi. Çünkü durum gerçekten acil diye anlatmaya devam ediyor. Şimdi bir ara vereceğiz. Şey de ekleyeyim. Tim Flannery, e, Efendileri kitabıyla, adıyla çevrilen kitabın yazarı, iklim bilimci, çok önemli bir, Avustralya'nın bilimcisi. 20 yıldır iklim aktivizmi yapıyorum ve geri dönüp bakıyorum, muazzam bir yenilgiye uğramışım diyor. Şimdi zaman diyor, müthiş de bir fotoğraf koymuş yazıya, bir öfkeli bir çocuk, bak görüyor musun nasıl? herkesi evet. küçücük bir çocuğun Avustralya'daki bir grevden bu çikiletenlerden ve yok edenlerden ya yani inkarcılardan ne kadar nefret ediyorsam diyor giderek öfkeliysem onlara onlar benim çocuklarımın varlığını yok etmeye de yönelik olduklarını daha da iyi anlıyorum diyor ve sözler yetmedi isyan tek ...yol gibi gözüküyor... ...demiş, çok ilginç aslında... ...Melbourne Sustainable Society Institute... ...yani sürdürülebilir... ...toplum enstitüsünün de... ...profesöründe... ...profesörlüğünde çalışıyor Melbourne'dan... ...bakalım neler olacak... ...bayağı ciddi bir... ...gidişat var... ...takipte kalıyoruz, çocuktan alıyoruz... ...haberi ve takipte kalıyoruz... ...Açık Gazete... Ahmet İnsel ile Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Bugün Ufuk Turu'na Turus'la mı başlayalım? Evet. Orada Cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu. Pazar günü. 26 adayın katıldığı bu seçimler 2014'ten sonra e, ikinci cumhurbaşkanlığı seçimleri de Tunus'ta Binali'nin devrilmesinden e, sonra. E, ve e, beklenmedik bir şekilde e, sistem dışı olarak tanımlanan iki aday şu anda e, ikinci tura e, kalma hakkını elde etmiş gibi gözüküyor. Çünkü daha e, seçimlerin e, kesin sonuçları yayınlanmadı ama e, sandık çıkışı anketlerinin... E, Pazar akşamı verdiği sonuçlar e, dün akşama kadar Yüksek Seçim Kurulu'nun takriben yarısını tasnif etmiş durumda e, seçim sandıklarının e, verdiği sonuçlara yakın gözüküyor. Bu durumda Ennahda'nın adayı e, diğer taraftan savunma bakanı e, şu andaki savunma bakanı ve şu andaki başbakan ikinci tura kalmayacak gibi gözüküyorlar yani şu anda iktidarda e, koalisyon hükümetinin iki kanadının temsilcileri e, tasfiye olacak gibi gözüküyor ve e, iki sistem dışı tırnak içinde aday e, biri e, Kayıs Sayet 61 yaşında e, Tunus Üniversitesi'nde anayasa e, hukuku öğretim üyesi e, o oyların %19'unu Almış gibi gözüküyor Diğeri de 23 Ağustos'tan beri Gözaltında olan veya tutuklu Veya gözaltında olan iş adamı ve Televizyon Tunus'taki etkili bir özel televizyonun Sahibi Nabil Karoui, 56 yaşında O da oyların %15'ini Şu anda almış gibi gözüküyor Ve ikinci turun Ne zaman yapılacağına Bu çok ilginç tabi e, ikinci turun ne zaman yapılacağına Yüksek Seçim Kurulu birinci tur sonuçları açıklandıktan sonra karar verecek. <gülüyor> Bu da ilginçmiş. Peki <gülüyor> yani bir de hapiste olan hali hazırda hapiste olan i̇şte birinin ne bil ne ne bil nasıl ne ne bil yan abi evet. Eee e, yani e, kara para aklamaktan para e, onun iddiası şu. Iddiası yani 2016 yılında e, Transparency International'ın e, Tunus kolu e-watch yanlışlıyorsam adı ee, Nabil veya Nebil <gülüyor> Karuinin e, vergi kaça yaptığını, vergi kaçakçılığı yaptığını ve dolayısıyla vergi kaçakçılığı yaptığınız zaman otomatik olarak kara para aklama da e, gündeme giriyor çünkü kaçırdığınız parayı devreye soktunuz zaman bir kara para oluyor. Evet. Dolayısıyla esas suçlama vergi kaçakçılığı ve ondan sonra o tabii kaçırdığı iddia edilen parayı sisteme yeniden sokarken de yaptığı bir kara para aklama operasyonu. 2016'da bunu Transparency International Tunus kolu ortaya atmıştı. Fakat o zamanlar hükümet bununla ilgilenmedi. O dava falan açılmadı. Açılmamıştı geçtiğimiz hafta geçtiğimiz Ağustos ayında bizden bu Nabil Karoui'nin seçimlerde beklenmedik bir başarı elde etme imkanı olduğu ortaya çıkınca bizden bira dediğim gibi 23 Ağustos'ta uçaktan inerken veya bir otoyolda galiba giderken bir kontrol yapıp gözaltına alıp halen tutuklu seçimleri karısı ve arkadaşları yürüttüler çevresi yürüttü esas karısı seçim kampanyasını yürütmüş ne olacağını meraklı bekliyoruz ama şu anda önemli olan şey sistem yani hükümetteki parti koalisyonunun 3 adayının bunlar birbirleriyle bölünmüş laik çevreden gelenler rakip 2 adaya bölünmüş durumdalardı e, vefat eden e, Tunus Cumhurbaşkanı'nı, BSEBİ'nin kurduğu e, Tunus'un Sesi Partisinden ayrılanlar Halkın Sesi e, Partisi'ni kurup e, seçimlere e, ayrıca girdiler. Dolayısıyla e, o laik cephe e, ikiye bölünmüş durumdaydı. Savunma Bakanı bir tarafta, Başbakan diğer tarafta. E, bunun da etkisi var tabii. İkisinin toplamı şu anda yani hem savunma bakın hem başbakanın oylarının toplamı şu anda ikinci tura tek bir aday olsaydı ikinci tura kalmasını sağlayacak bir bir, bir sayı. Peki ben bir de şey söyleyeyim ya yani, Transparency International yani uluslararası şeffaflık örgütünün de açıklamaları aslında bayağı ciddi alınması gereken tabii, tabii, bugüne tabii. kadar şeyler Zaten şimdi, yani, Çok sonuc. Karoilin... Nabil Karay'ı biraz anlatmak lazım. Kendisi 2007'de daha o zamanlar Tunus'ta Binali diktatörlüğü devam ederken Binali'yi ikna edip bir özel televizyon ilk özel televizyonu kuran ama Binali'ye aynı zamanda biat ettiğini hatta yanılmıyorsam bir ara Tunus halkının babasıdır. Diye. <gülüyor> evet. Onu söylemeye çalışıyordum ben de. Evet. İlanda bulunmuş bir kişi Nesma TV Nesma TV televizyonu. Daha sonra Binali devrildikten sonra özellikle bu ölen cumhurbaşkanını destekleyen, onu lanse eden kişi. Çünkü bu ölen cumhurbaşkanı biraz artık devrimden sonra, 2011 ayaklanmalarından sonra, Binali gittikten sonra aslında unutulmuş bir eski devlet adamıydı. Bunu televizyona çıkartarak, konuşturarak lans edip e, Cumhurbaşkanı seçilmesini sağlamıştı e, Nabil Karu'yu. Yani sistemin adamı aslında. Evet. Ama e, diğer taraftan e, 2016 yılında yanılmıyorsam e, oğlu trafik kazasına vefat ettikten sonra e, onun e, verdiği hüzünle ve onun belki anısına e, çok ciddi e, ama aynı zamanda çok gösterişli kendisinin reklamını yapan ee, yoksullara yardım kampanyaları, şey türlü yardımlar ee, bizim e, makarna kömür yardımı gibi fiziki yardımlar işte kimisine evine e, buzdolabı almak, bir köye e, makarna getirmek, kömür getirmek veyahut oranın e, okulunu yapmak çeşitli e, çeşitli e, yardımlar ve o sayede de çok popüler olduğunu görünce siyaseti kendi adına girmek ihtiyacı duyduğunu söylüyorlar. Belki de bu e, yolsuzluk iddialarından kurtulmak için de siyasete girmiş olabilir. E, yoksul kesimlerden, Tunus'un e, kuzey batısındaki pardon kuzey doğusundaki e, yoksul kesimlerden e, bir e, oy desteği aldığını bu sayede e, oy desteği hmm, aldığını evet. söylüyorlar. Bilmiş. Bilmiş. E, diğer taraftan karşısında e, aday olan e, Kayis Sayet 19, oyların %19'unu alan kayıt Sayet'in de halk arasındaki adı Robocop. Hiçbir siyasi parti üye değil. Dediğim gibi Tunus Üniversitesi'nde anayasa öğretim üyesi 61 yaşında televizyonlardaki özellikle bu anayasa Tunus Anayasası'nın hazırlığı dönemindeki tartışmalardan tanınan birisi çok soğuk, çok rigid bir o yüzden de Robocop adını takmış halk kendisine. Fakat aynı zamanda aşırı muhafazakar. Örneğin eşcinselliğin suç olmaktan çıkarılmasına karşı, mirasta kadın erkek eşitliğinin getirilmesine karşı, vefat eden Cumhurbaşkanı'nın son projesiydi. Bu daha meclisten geçirememişti. Kadın erkek eşitliğinin mirasta getirilmesi. İdam cezasının kaldırılmasına karşı, buçuk son derece muhafazakar bir tavrı var diğer taraftan da doğrudan demokrasi yanlısı yani mahalle komiteleri oluşsun o mahalle komitelerinden işte ilçe komiteleri ilçe komitelerinden de meclis oluşsun tarzında biraz muammer kaddafi türü bir devlet yapılanması taraftarı bir kişi ve cemahiriye yani evet cemahiriye evet seçilme ihtimali var çünkü e, halkın gözünde en azından bir kısmın gözünde hiçbir partiye bulaşmamış e, bir e, muhafazakar e, temiz e, bir e, sert e, katı e, bir e, siyaset adamı gibi gözüküyor. Şunu hatırlatayım. E, Cumhurbaşkanının çok fazla yetkisi yok Tunus'ta. Parlamenter rejim geçerli. 6 Ekim'de de e, Parlamento seçimleri yapılacak. Ve şu anda şunu bilmiyoruz. Parlamento seçimlerinden önce mi yapılacak ikinci tur, sonra mı yapılacak? Evet, çok acayip bir şey bu. Evet. <gülüyor> yani nasıl yorumlayacağımı bilemiyorum. <gülüyor> ben de yorumlayamadım. Onun için sadece size aktarmakla yetiniyorum. <gülüyor> ee, diğer üç adayın oylarını istiyorsanız... Enahtar'ın adayı şu anda yüzde on üç gibi gözüküyor. Ee, Savunma Bakanı Abdülkadir Zibidi'nin adı... E, oyları %9.5 civarında gözüküyor. Zibidi mi dediniz? Başbakan, zibidi yazıyor. Evet ismi ZBİDİ nasıl okursak zibidi. öyle. Zibidi. <gülüyor> okay. evet, z Pardon. E, Yusuf Şahit'in de e, başbakan şu andaki Yusuf Şahit'in de e, oyları %7.5 civarında gözüküyor. E, bakacağız önümüzdeki e, birkaç gün içinde e, hem İkinci tura kimin kaldığı ilan edilecek. Ha şunu da belirteyim. E, katılım düşük. Yüzde kırk beş. Halbuki 2014'te e, katılım o e, yeni değişimin heyecanı, Binali'yi e, yollamış olmanın, demokrasiyi getiriyor olmanın heyecanı içinde e, katılım yüzde altmış hmm. Şimdi yüzde kırk düşmüş. Yani beş yıl zarfında katılımının yirmi puan biri Cumhurbaşkanı seçiminde e, düşmesinin son derece ciddi e, anlamı var. Sonuçları olacaktır tahmin ediyorum. Bir de şunu belirteyim. 26 adayın katıldığı bir yarışmaydı bu. Evet. O yüzden e, birinci gereğinin %19 alması normal. Çok dağılmış durumda. Galiba 26 Geçim. adaydan sadece ikisi kadın. Evet. ikisi kadın. Evet. Evet. Bu arada Ama... Zbeydi'ymiş. Zbeydi. Zbeydi. Zbeydi. Zbeydi, evet. Zbeydi. Yani illa bizim evet. Türkçe'deki anlamıyla evet, gerekiyor. Gerek. Ee, i̇kincisi bugün seçimler oluyor e, İsrail'de. Aa, evet. e, bugün bugün başladı e, İsrail'de bu sabah e, parlamento seçimleri oluyor ve e, parlamento seçimleri biliyorsunuz Netanyahu e, çoğunluğu alamayınca iktidarı da bırakmamak için başkasına da cumhurbaşkanı e, parti e, hükümeti kuramayınca başka nisan ayında başkasına da ikinci bir kişiye hükümeti e, kurmasını önermemesi için bunu bu, bunu da yaptılar önermemesi için partisine ikna edip e, milletvekillerini istifa ettirip erken seçim e, icat etti biliyorsunuz evet, yani, bir 6 ay içinde ikinci kez sandığa gidiyor ki bu da dünya tarihinde görülmüş ender şeylerden bir tanesi olsaydı e, Türkiye, Türkiye'de Türkiye Biz başka Evet biz başlarız biz öncüyüz. <gülüyor> Türkiye öncü. Yok, bu iyi. Ama bunu, bu bu zannediyorum İtalya'da falan da olmuştur. Evet. Ee, evet. 6 evet. ayda ikinci kez seçim bayağı ilginç yani. Evet. Hatta 3-4 ayda bir ikinci kez seçim olduğu vakalarda hatırlıyorum herhalde. Bazı yerlerde. Ama burada ilginç olan yani ikinci bir adaya e, Hükümet kurma görevini vermemesi için partisinin e, milletvekillerini ikna edip daha yeni seçilmiş milletvekillerini e, parlamentoyu fesettir, kend kend parlamentonun kendi kendini feshetmesini sağlamak bu pek bilinen bir şey değil <gülüyor> doğru söyleniyor. Ya, yeni yani bu. Bunu yapmasının nedeni de, hakkında e, yargıtay başsavcılığının e, bir yıldan beri yürüttüğü yolsuzluk e, e, soruşturması soruşturması ve bu yolsuzluk soruşturması 2019 sonuna kadar aşağı yukarı e, dava açılıp açılmayacağı belli olacak. Tabi Netanyahu'nda bütün e, endişesi dava açılması durumunda bir kere e, bunu engelleyecek güce sahip olamamış olmak, olamayacak durumda olmak hükümette olmamakla e, ve e, iddia edilir ki <gülüyor> bu e, suçlamalara çok ciddi Zaten e, Netanyahu'nun e, şu anda seçimi kazanmak için kullandığı e, temalardan bir tanesi başsavcı, Yargıtay başsavcısı, Yargıtay'ın birçok üyesi ve e, onlarca avukat Netanyahu'yu devirmek üzere komplo hazırladılar ve bu komplonun e, bozulması için e, Netanyahu'nun seçilmesi lazım. Ve evet. mısın? Evet. Tabi İsrail'de maalesef aynanan bir... Seçmen kitlesi de var e, maalesef. Cadı avı diyorlar zaten değil mi buna? Evet, cadı evet. avı diyorlar. E, Eşil Sara da yanılmıyorsam bir ceza aldığı yolsuzluk yani bir yolsuzluk evet. şeyinden fakat işte ertelendi mi nedir yani tam takip edemedim ama böyle bir yolsuzluk cezası da aldığını bir hatırlıyorum karısını. Evet evet. E, Marif gazetesindeki e, şey yazarlarından bir tanesi ben Kasbit'in İngilizce bir makalesini okudum geçtiğim günlerde. Şöyle diyor başbakan Netanyahu başbakanlığı korumak için elden kaçırmamak için ülkenin demokratik kurumlarını e, tuzbuz etmeye yok etmeye hazırdır. E, en büyük tehlike budur e, diyor. Çünkü bir taraftan inanılmaz bir yalan üretimine dayalı e, bir e, kampanya e, yürütüyor. Bir önceki seçimlerde olduğu gibi işte Araplarla solcular birlikte iktidara gelecekler ve İsrail'i feshettirecekler gibi bu noktaya gelen iddialar da var. Diğer taraftan şöyle diyor eğer seçimlerde kendisinin çoğunluk olması için gerekli 61 milletvekilliğini kazanamazsa veyahut birinci parti olmayı ucu ucuna Birkaç 10 e, e, bin oyla e, mecliste birinci parti olmayı kaybederse o zaman seçimlerin yeniden bir kısmının iptal edilmesini isteyecektir. Bunun gerekçesini de geçen seçimlerden beri diline doladığı bu Galile bölgesinde İsrail'in kuzeyinde Galile bölgesinde Arapların yoğunlukta olduğu yerlerde seçimlere hile karışıyor. Bu Araplar, e, Bu sayede Arap partileri seçimlere giriyor. Pardon, Arap Partileri meclise giriyor, barajı aşıyorlar, meclise giriyorlar ve bizim bunu engellememiz lazım. Ve biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde meclisten bu iddia ettiği bölgelerdeki seçmen sandıklarına, seçmen sandıkların olduğu seçim kulübelerine, hani o perdeyle kapatılan kulübelere kamera konulmasını önerdi. Çok çok yerinde. Reddetti bunu ama bunu bunu, bunu da e, başardı. Yani bunu önermeyi başardı. Evet. Şimdi seçimleri kazanmak için yaptığı e, son vaat e, Batı Şeria'nın e, e, vadiyi, Şeria Vadisi'ni e, ilhak etmek. Evet. E, burası artık İsrail'in e, kalıcı konusu. E, Toprardır ilhak etme vadiyle e, geldi ve Gazze'yi e, pardon Batı Şeria'nın bir bölgesinde. Batı bölgesinde, El, El Halil'deki Yahudi yerleşimcilerin yaşadığı yerleri, bir de Ürdün vadisini ilhak evet, edeceğiz. Ürdün Ürdün vadisi ve e, yerleşimcilerin yaşadığı yerler. Jericho'da bir e, e, yasa dışı yerleşimci. E, bölgesini e, yasallaştırdı bu arada. Onu e, hemen kabul etti. Şimdi karşısındaki e, aday e, Benny Gantz. E, Benny e, seçimleri kazanma ihtimali az gibi gözüküyor. E, pek öyle güçlü bir profile sahip değil. Eski bir e, general ve eğer e, beklenmedik bir sonuç olmazsa e, Netanyahu'nun birinci gelme ihtimali ama çoğunluğu alamadan birinci gelme ihtimali. Çünkü çoğunluğu tek başına alması 61 milletvekiline varması zor 30 milletvekili civarında şu anda. E, dolayısıyla e, önümüzdeki e, bu akşam e, ortaya çıkacak. Netanyahu belki yeniden e, başbakanlığı fakat e, bu sefer... E, Dinci partilerin desteğiyle eğer becerirse Arap partilerinin e, seçimlere e, meclise girmemesini sağlayabilirse o zaman dinci partilerin öndeki e, meclise girme şansı da artıyor. Dolayısıyla e, göreceğiz ama dediğim gibi Muharif e, gazetesinin e, köşe yazarı önemli köşe yazarı Ben Kaspit'in söylediği şey seçimleri kazansa da tek başına iktidar olsa da başımıza büyük bir felaket gelecek bazıları şöyle diyorlarmış ya bu adama verelim şu çoğunluğu rahatlasın biz de rahatlayalım ee, <gülüyor> diyenler de varmış ama diyor ki öyle bir şey olursa başımıza gelecek olan felaket uzun vadeli olacaktır. Seçimleri kazanamazsa yeniden seçimlere götürmek isteyecektim. Tabii, Kısa bir vadeli bu seçim sefer bir ben de onu, ben de onu evet. verecektim. Bir üçüncü seçim daha. Bir üçüncü seçime götürecek ve e, bir e, İsrail'de zaten Pamuk üpline bağlı olan e, demokrasinin son kurumları da belki de seçmenler gözünde de e, meşruiyetlerini kaybedecekler bu sayede ve Netanyahu veyahut başka Netanyahu'ların e, önünde bir e, bulvar açılmış olacak. Evet maalesef. küçücük bir parantez de açayım. Ön duruşmalar bu yolsuzluk iddialarıyla ilgili e, davanın ön duruşmaları da Ekim ayında başlanması, başlaması bekleniyormuş. Dolayısıyla ilginç olacak yani. Evet o yüzden zaten seçimleri hemen <gülüyor> e, kayb... Yani bir kere başbakanlığı kaybetmemek için seçimleri e, erken seçime götürdü. E, diğer taraftan şimdi de seçimleri ne olursa olsun kazan... Yani başbakanlığı seçimleri önemli değil. Başbakanlığı ne olursa olsun kazanması tamam, lazım. Şunu da bir de teyim, Yargıtay Başsavcısı <gülüyor> Likut Partisi hani sempatizanı veya Likut Partisi çevresinden gelen birisi ama e, ama Hukuk adamlığı demek ki e, hukuk insanlığı e, partizan e, yaklaşımına e, baskın çıkmış gibi gözüküyor. Tabii şöyle bir şey daha var. Özellikle e, hem e, orduda hem e, hukuk yargıtay yüksek hukuk çevrelerinde e, Netanyahu artık İsrail devletinin için bir tehlike olarak da tanımlanmaya başlanmış durumda. Evet. Bir de geçtiğimiz günlerde Cezayir'de bir gelişme oldu ve Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı seçiminin 12 Aralık'ta yapılmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ilan edildi biliyorsunuz geçici devlet başkanı. Nisan ayından beri, e, bu Türgüfkanın istifasından beri e, meclis başkanı geçici devlet başkanlığını yürütüyor. E, anayasaya göre bunun üç ay sürmesi lazımdı ama artık böyle devam ediyor. Abdülkadir çünkü, Ben Salah değil mi? Ben evet. Salah. Abdülkadir Ben Salah e, 12 Aralık'ta cumhurbaşkanı seçimleri için e, kararnameyi e, yayınladı. Bu aslında genelkurmay başkanı Ahmet Gayet e, Salah'ın istediği bir şey. O bir an önce seçimlerin yapılmasını ve ee, artık bu e, sokak kaosuna son verilmesini talep ediyor. Bu üçüncü deneme olacak seçim denemesi. Biliyorsunuz 18 Nisan'da e, yapılacak olan seçimler iptal edilmişti. Bu teflikanın üçüncü kez seçilmesi hazırlıkları yapılıyordu ve zaten buna tepki olarak e, Cezayir halkı sokaklara indi ve bu teflika istifa etmek zorunda kaldı. 4 Temmuz'u e, Abdülkadir, Abdülkadir Bensaleh 4 Temmuz'u önerdi, dayattı. 4 Temmuz'da hiçbir aday aday olmadığı için seçimler yapılamamıştı. Şimdi 12 Aralık'ta seçimlerin yapılmasını istiyor. Tabii bu muhalefet ise seçimlerin yapılmasından önce bu teflika döneminin bütün kalantorlarının devlet kurumlarında, Başbakanlık'ta, Milli Savunma Bakanlığı'nda, Yüksek Seçim Kurulu'nda, Mesela bir yüksek seçim kurulu atadı e, e, Abdülkadir Bensal'e 40 kişi 40'ı da eski rejim adamları. Muhalefetten kimse yok yüksek seçim kurulunda. E, bunların e, olmaması için önceden e, devletin bu asli kurumların başındaki insanların değişmesini talep ediyorlar. E, seçimleri ondan sonra e, seçimlere gidilmesini istiyorlar. Ee, tabii Genelkurmay Başkanı da e, bunun kendisinin de aynı zamanda topun ağzında olduğu bir öneri olduğunu bildiği için de bunu reddediyor. Ee, bakalım e, e, Cuma günü yeniden e, son Cuma günü gene Cezayir'de büyük e, gösteriler oldu. 20-25 kişi tutuklandı ve e, şu anda bu gösteriler nedeniyle tutuklu insan sayısı hızla artıyor. Tabii tutuklu insan sayısı arttıkça da halkın öfkesi de artıyor. Dolayısıyla ee, seçimler e, Seçim olup olmayacağını bilmiyoruz ama Önümüzdeki dönemde e, Cezayir'i yakından izlemek lazım Evet takip edeceğiz onu da Tabi bir de son Bir cümleyle de herhalde bu 19 e, şey 20 Eylül'de Başlayacak olan iklim genel grevi e, gen Evet e, Bütün dünyada başlayacağını e, Umut ediyoruz En azından Bu e, bu çağrı şu anda çok büyük yankı e, yaratmış durumda. E, liseli öğrencilerin e, hemen hemen her yerde e, ilk fırsatta dile getirdikleri e, bu çağrı. E, Türkiye'de de e, önümüzdeki e, cuma günü evet. e, bu e, çağrıya herkesin sadece liselilerin değil tabii ki herkesin yanıt vermesi dileğiyle. Evet. Bu sefer genel çağrı var. Genel ee, grev çağrısı genel var. Genel grev çağrısı var ve bütün dünya, e, uluslararası işçi sendikaları, konfederasyonları da destek vereceklerini açıkladı. Yani 250 milyon üyesi olan bir işçi hareketinin katılmasından bahsediyoruz. Bakalım ne olacak? Merakla evet, Yarak, evet. bekliyoruz yani. Peki. İyi günler. İyi günler. Görüşmek Çok teşekkür üzere. ederiz. Ahmet İnselle Ufuk Turu Açık Gazte Açık Bilinç Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. <gülüyor> Hazırız biz. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Bugün can yok ama konuğumuz var. Doktor Bikem Aktenle konuşacağız. Siz tanıtımını yapar mısınız lütfen? Tabii memnuniyetle konuğumuz biyolog ves bilimci doktor Biken Akten hoş geldin Biken merhaba hoş bulduk Güven bey merhaba, merhabalar merhaba şimdi deprem seyisini sonunda bitirdik herkese yeterince rahatsızlık verdik diye umuyorum epey de bilim bilimi yapmamıştık bugün bir sinir bilim programıyla karşınızdayız aslında gelecek hafta da bu konuya devam edeceğiz. Çünkü çok ilginç bir şeyden bahsedelim istiyoruz sinek sistemleri sinek sistemi nedir hayvanlardaki sinek sistemleriyle değişik tür hayvanlardaki sinek sistemlerinde nasıl farklar vardır bu soru hayvanlar işte hani primatlardan kedilerden köpeklerden daha evrim skalasında aşağı indikçe Mesela deniz analarına, süngerlere, solucanlara, böceklere falan baktıkça daha da ilginç bir hale alıyor. Fakat oradan devam ederek aynı soruyu bitkiler için sormak da mümkün. Bitkilerde sinek sistemi var mı? Çünkü bitkiler de birbirinden ilginç davranışlar gösteriyorlar. Ee, ayrıca bu soruların etik bir takım e, sonuçları da var. Örneğin Veganlar ve vejeteryanlar karşı çok kullanılan bir argüman diyor ki... ...işte siz et yiyemiyorsunuz çünkü hayvanlar acı çekiyor diye düşünüyorsunuz... ...ama aslında belki bitkiler de aynı şekilde acı çekiyor... ...çünkü onların da sinir sistemi muadili bir takım iç yapıları var... ...davranışlarından bunu görebiliyoruz... E, ...o halde işte e, afiyetle yediğiniz salatalık domates de acı çekiyorsa onu da yememeniz lazım... Bir şey yemeden yaşamanız <gülüyor> imkansız. Dolayısıyla işte veganlıktan vazgeçin, önünüze ne geliyorsa yiyin filan gibi bir argüman da var. Bu açıdan da hayvanlarla bitkiler arasında sinek sistemi yönünden nasıl farklar var, nasıl benzerlikler var bilimsel olarak bunlara bakmak da önemli. Bu iki programda bunları yapacağız. Bu hafta büyük ölçüde hayvanlarda sinek sistemlerinden bahsedeceğiz. Gelecek hafta bitkilerde sinir sistemlerine karşılaştırmalı olarak bakacağız. E, konuğumuz Bicam Akden e, Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'yi ziyaret etmekte. Kendisini bulmuşken e, böyle iki programlık bir seri yapalım dedik. E, Bicam Boğaziçi Üniversitesi moleküler biyoloji ve genetik e, bölümünden mezun. Bu bölümden mezun olduktan sonra doktora ve doktora sonrası araştırmalar için yolu Harvard Üniversitesi'ne düşen başka konuklarımız da olmuştu. İlker Öztop e, ve Didem Göz e, hatırlayanlar olacaktır. E, de Boston Üniversitesi'nden sonra yine Boston şehri civarındaki Taft Üniversitesi'nin tıp fakültesinde sinek bilimi e, doktorası için e, bu taraflara yani benim olduğum Boston taraflarına taşınıyor. Biyolojik ritmi belirleyen genler üzerine doktora çalışması yaptıktan sonra MIT'de yani Massachusetts Institute of Technology'de ve Harvard Tıp Fakültesi'nde sinir hastalıkları üzerine araştırmalarına devam ediyor. Çalışmalarından bir tanesi çocuk genetik hastalıkları arasında en çok ölüme sebep olan Türkiye'de de 5000 kadar çocukta görülen spinal musküler atrofi hastalığı üzerine bir yaptığı araştırmalardan bir başkası ise Ölen sinek hücrelerinin daha uzun yaşamasını sağlayacak ilaçları ve çareleri e, bulmak üzerine. 2012'den bu yana ise New York'ta sağlık şirketlerine stratejik danışman olarak çalışıyor BİKEM. E, bu yazda Boğaziçi Üniversitesi yaz okulunda bir sinek bilim dersi vermişti. E, bu dersi acaba alsam mı diye düşünüp sonra vazgeçmiş olanlar varsa dinleyenlerimiz arasında maalesef çok güzel bir ders kaçırmışlar. Ders notları bir ders kitabı kadar e, iyi. E, seneye eğer tekrar gelirse biken e, bu fırsatı heba etmemelerini e, tavsiye edeyim buradan. E, böylece konumuza girelim. E, bu hafta sinek sistemleri nedir? Hayvanlardaki sinek sistemlerinin özellikleri nelerdir? E, biraz bunlara e, bakacağız. Gelecek hafta bitkiler e, üzerinden e, devam edeceğiz. Evet. Bir kem sinir sistemi olmayan bir e, canlının e, kendini koruyacak, soyunu devam ettirecek, işte yiyecek bulacak, eş bulacak davranışlarda bulunması pek kolay gözükmüyor. E, sinir sistemleri bu açıdan da herhalde biyolojik dünyada bu kadar yaygın. E, fakat nasıl tarif etmeliyiz? Yani sinir sistemini ne oluşturur? Çünkü senin de şimdi anlatacağın gibi birbirinden farklı çok cins sinir sistemi var. Belki evet. buradan başlasak ve sonra sinir sistemlerinin özellikleriyle devam etsek. Evet tabii. Yani sinir sistemi dediğimiz zaman tabii en basit haliyle anladığımız şey sinir hücreleri ve bu sinir hücrelerinin birbiriyle olan iletişimi. E, yüksek organizmalara yani daha e, ne bileyim işte hayvanlar aleminde insanlara, primatlara, işte memelilere ya da omurgalılara baktığımızda var olan bir sinir sistemi söz konusu. Bir de çok daha düşük organizmalarda sizin de bahsettiğiniz gibi işte deniz anemonlarında e, olsun veya e, efendim... Deniz analarında olsun daha farklı sinir sistemleri söz konusu çok daha basit ama bir şekilde çevreleriyle e, iletişimi kolaylaştıracak işte nedir kendi e, varlıklarını sürdürebilmeleri için gerekli olan e, bir takım e, faaliyetleri gerçekleştirebilecekleri bir komünikasyon e, şeysi mevcut e, dediğiniz gibi bu hayvanlar aleminde oldukça farklılıklar gösterebiliyor ama çok temel şekilde inceleyecek olursak hani Hayvanlar alemini eğer ikiye ayıracak olursak hani böyle bir simetrik hayvanlar dediğimiz bu biletri, billatria denediğimiz hayvanlar var. Bir de bir radyal simetriye sahip olan hayvanlar var. Bu radyal simetri dediğimiz hani bu daire, daire şeklinde bir dairenin etrafında simetriye sahip olan. Nedir bunlar? Deniz, ana, deniz anaları, anemonlar işte gibi daha yuvarlak simetriye sahip olan hayvanlar. Onların sinir sistemi bizimkisinden biraz daha farklı gelişmiş. Bir de taraklılar dediğimiz bu böyle deniz içinde yanan böyle daha fosforlu bir hayvanlar var. Biraz deniz analarına benziyorlar şekil olarak saydamlar ama farklılar. Onların çok daha paralel bir şekilde gelişmiş bir sinir sistemleri var. Fakat her birinde hemen hemen basit olarak bakacak olursak birbiriyle komunikasyon sağlamaya çalışan ve organizmayı bir şekilde korumaya veya onun bir eş aramasını veya çiftleşmesini veya... Ee, bir, bir şekilde yiyeceğe ulaşmasını sağla, sağlayan e, bir, bir tür bir iletişim sistemi ya da hücre sistemi diyelim. En basit haliyle bu şekilde anlatırız herhalde. Peki e, şöyle diyebilir miyiz? E, sinir sistemi nedir sorusunu? Fizyolojik olarak evet. cevaplamak mümkün. İşte nöronlardan başlayarak evet. bir takım sinir hücrelerinin oluşturduğu bir şebeke olması gerekir diye. Evet. Fakat böyle dediğimiz zaman bazı bitki bilimciler buna alınıp güceniyorlar. Çünkü teknik olarak bitkilerde nöronlar yok ama onlar var diyorlar ki <gülüyor> sinir sistemi... Evet şöyle, şöyle demeyi sanki e, öneriyorlar daha işlevsel bir şekilde bu tanımı yaparsak yani e, illa insanlarda ya da hayvanlarda bulunan nöronların bitkilerde olup olmadığına değil bunun muadili benzer işleri evet. gören e, bir takım yapıların evet. olup olmadığına bakarsak o zaman e, bir, evet bitkilerde de sinek sistemi var e, diyebiliriz şu da söylenebilir yani bir takım sentetik robotik yapılarda da sinir sistemi benzeri bir takım muadil yapılar var. nöronları olmadığı halde. Dolayısıyla belki böyle fizyolojiye çok bağlamamakta evet. fayda var ama e, hayvanlar dünyasına ve insanlara baktığımızda e, fizyolojik açıdan bir takım kıyaslamalar yapmakta sanki önemli gibi gözüküyor. Evet. E, biraz buradan da bahsetsek yani. Bazı hayvanlarda biz insanlarda dahil olmak üzere merkezi yapılar var bir beyin var bir kere evet. her şeyden önce bir komuta merkezi gibi bir yer gibi gözüküyor bazılarındaysa yok beyinleri olmadan hayvanlar nasıl e, beceriyorlar yaptıkları işleri mesela? Ya mesela işte dediğim gibi çok basit hayvanlara bakıyoruz bu durumda. Mesela süngerlere bakıyoruz. Süngerlerin bir beyni yok. Herhangi bir sinir sistemi şeklinde yani bu insanlarda veya daha başka organizmalarda gördüğümüz bu sinir hücresi dediğimiz sinir hücreleri de yok. Ama bir şekilde var var olmayı başarıyorlar. Yani bir şekilde suyu filtrelemeyi veya üremeyi, çevrelerini anlayıp ona karşı bir tepki vermeyi bir şekilde başarıyorlar. Bu da dediğiniz gibi bir şebeke bir şebeke. ...dediğimiz bir başka türlü hücrelerle gerçekleştiriyorlar. Daha çok epitel hücre dediğimiz hücrelerle gerçekleştiriyorlar. Yine sinir hücrelerinin birbirleriyle iletişimindeki gibi iletişimlere sahipler. Ne yapıyor bu hücreler? Birbirlerine bir şeyler hızlı bir şekilde bir iletişim sağlıyorlar. Bunu ister elektrik akımıyla yapıyorlar... ...ister değişik kimyasallarla yapıyorlar ama... ...yani bir şekilde bir sinir sisteminin yapacağı etki tepki e, hareketini gerçekleştirebiliyorlar süngerlerde e, başka organizmalar da var çok daha farklı şekillerde aynı dediğim gibi böyle e, e, diffuse dedikleri daha böyle e, bizim anladığımız bir beyin ondan sonra omurilik şeklinde bir yapıya sahip olmayıp daha genel bir böyle bir network'e sahip olaraktan birbirleriyle komunikasyon kuran vücutlarında şebeke, <gülüyor> şebeke, şebeke kuran kuranlar var. İşte bunlarda dediğim gibi neler oluyor işte bu kinideryan dedikleri organizmalar oluyor en basit hayvanlar genelde akvatik genelde deniz hayvanları oluyor bunlar. Anem onlar olsun. E bunlar ne yapıyorlar? İşte genelde mekanik uyarılara cevap veriyorlar. Bizim anladığımız şekilde daha öyle hesaplama tarzı işlemler yapmasalar da daha mekanik uyarılara cevap verebiliyorlar. Çok daha basit işlemler yapabiliyorlar diyebiliriz. Bilmiyorum sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı burada? Peki şimdi iki sorun var. Benim bir tanesi bu fizyolojik bir tanımla gidersek ve Hı -hı. nöronlar üstünden bir kıyaslama yaparsak şöyle bir bunun avantajı var gibi gözüküyor. Değişik canlılarda nöronları olan değişik canlılarda ne kadar nöron var diye nöron sayıları üstünden bir Hı -hı. kıyaslama yapmak mümkün. İşte mesela meyve yaklaşık 100 bin kadar nöron var onların sinir evet. sistemlerinde. Ee, ama farede bu sayı 75 milyona çıkıyor. Arada çok büyük bir fark olduğunu görüyoruz. İnsanlarda ise neredeyse, neredeyse 100 milyara yakın sayıda nöron var. Evet. Nöronların çok sayıda olmasının e, önemi ne? Yani niye daha çok sayıda nöron daha çok iş e, görebilen bir sinir sistemi demek? Çünkü benim anladığım kadarıyla yaptığı yani hesaplama işlemleri biraz daha artıyor. Yani türler... İlerdikçe yani primatlarla insanlara baktığınız zaman yani bir e, mesela bir e, dil gelişimi söz konusu öyle değil mi? Yani bu dil gelişimi içinde belirli bir sayıda yeni networkler oluşturması gerekiyor. Yani komunikasyon başka bir düzeye çıkıyor, iletişim türler arası iletişim olsun veya çevreyle olan iletişim olsun yeni bir düzeye çıkarması gerekiyor bu iletişimi. E, dolayısıyla da yeni bir networke ihtiyaç duyuyor. E, ama yani tabii bu aslında önemli bir soru özellikle sinir biliminde sinir biliminde çünkü yani daha çok nöron daha zeki bir varlık mı yaratmaya anlamına geliyor diye bir soru var mesela evet, tam yani da o, tam, onu ben evet yani soracaktım. bu, bu da, bunu düşündüğünüz zaman zaman filin bizden çok daha zeki olması gerektiğini düşünüyor insan çünkü çok daha büyük bir kafa yapısı var çok daha e, şey ama e, öyle değil mi zaten <gülüyor> daha daha iyi hatırladıkları söz konusu. tabii <gülüyor> ama. Ee, ama yani yapılan bazı başka çalışmalar da var. Ben bunu da birazcık derste de değindim aslında bakarsanız. Yani e, asıl önemli olanın e, vücuda oranla ne kadar beynin büyüdüğü. Yani vücut beyin oranı diye bir oran var söz konusu. E, bunu çalışan bir takım bilim adamları var. E, bu e, bir tür bir hesaplamayla ne kadar olması gerektiğini hesaplayıp bunun ne kadar üstünde, bu oranın ne kadar üstündeyse o kadar zeka... İntelijans dediğimiz hani bu zekaya sahip ne kadar altındaysa o kadar hani e, az zekaya sahip diye bir hesaplama yapılabiliyor. Yani bu tip bir hesaplama yaptığınızda da tabii insanlar hani diğer hayvanlara e, oranla açık bir farkla bu oranın üstünde gözüküyor. E, yani bizim beynimizin e, vücudumuza oran, olan oranı dediğimiz bu oran. Tamam yani sinir sisteminin önemli olduğu durumlardan bir tanesi ya da işlevlerinden bir tanesi düşünce üretmek bir evet. diğeri ise algı bu algının içinde işte görme işitme koklama filan olduğu gibi acı algısı da aslında evet. var ve bu da konuyu felsefi ve etik sorulara bağlıyor. E, şöyle sorabiliriz belki Hayvanlar aleminde e, Bütün canlılar Acı çekme kapasitesine Sahip mi e, Bunun tabi etik e, sorun, e, Sonuçları var Diyelim e, Acı çeken e, canlıları Yemek istemiyoruz e, O halde hangilerinin acı çekip Hangilerinin acı çekmediğini e, Bilmek durumundayız e, Birkaç hafta önce e, türler arası iletişim üstüne MIT'de bir çalıştaya gitmiştim o, orada aktarmıştım bir e, çalıştayı düzenleyen e, adam evet. e, istiride yemeği çok seviyormuş fakat istirideler acı çekebiliyorsa yemek istemiyormuş hayatta en büyük derdi buydu ve bunu e, canlısıperane bir şekilde öğrenmeye çalışıyordu böyle bakacak olursak e, sinek sistemleri içinde e, özelleşmiş No e, nociception denen İngilizce'de Türkçe'de bir isim buna bir türlü bulamadık ama <gülüyor> zararı, zararı, zararı algılamak tespit etmeye çalışan bir evet. e, özelleşmiş sinir sistemi e, alt kümesi var diyebilir miyiz? Biraz evet. bu acı e, algısı e, konusuna girsek şimdi. Yani aslında toplu olarak bakacaksak, bakacak olursak konuyu bir kere her şeyden önce bu nociception dediğimiz biraz önce bahsettiğimiz zararı algılama sistemi ya da yetisiyle acı çekmek bu ikisini bir ayırmamız gerekiyor özellikle bu da. Yani bilimi bu, bu, bu bilim üzerinde çalışan insanların özellikle bastıra bastıra her türlü yazdıkları her makalede özellikle bastırarak söyledikleri bir şey ki bu belki de etik soruya hani cevap verilmez, verilmemiz için bu açıklamaya bir dikkatli bakmamız gerekiyor. Yani nociception dediğimiz şey aslında dediğiniz gibi acıyı algılama sistemi. Yani hani mekanik bir acımı var işte kimyasal bir acımı var kim ya da. Ne bileyim işte bir bir yer sıcak mı soğuk mu soğuğa karşı bir acı var yani bu tür bu tür şeyleri bir algılama sistemi bunun bir de acı çekme kısmı tamamen beyin tarafından yönetilen ve beyin tarafından algılanan ve karar verilen bir kısmı var onu da. Hani İngilizce'de pain dediğimiz şey aslında yani pain sistem sistemi dediğimiz şey o nociception'dan yani acıyı algılamaktan tamamen farklı bir sistem. Farklı. Ben bir de şeyi sorabilir evet. miyim? Sentient diye bir kavram var. Sentient yani acı çekmekten çekmekle ilgili olarak kullanılıyor. Yani hı hı. bütün canlı canlılar değil sentient beings diye tabir ettikleri. Yani hissetme ve acı çekmeyle de bağlantılı bir şeye bitkilerde sentient olmadığı söyleniyor mesela. Hı hı. Yani işte yine aynı şekilde eğer tanıma dönecek olursak eğer tanım acı çekmek dediğimiz şey bana zarar veren bir durumu bana veya dokularımdan herhangi birine veya yaşamıma, yaşa, yaşama olasılığıma zarar verecek bir duruma tepki vermem olarak tanımlayacak olursak o zaman bitkilerde de acı, bitkilere de acı çekiyor diyebiliriz. Çünkü onlar da kendilerine zarar verecek durumlara karşı belli bir tepki veriyorlar. Yani başka organizmaları, sinekleri çağırabiliyorlar kendilerini yiyen e, evet. şeyleri öldürün diye. Yani yapraklarına bir zarar geldiğinde bunu hissediyorlar. Daha e, az e, içeriği, daha az şeyler üretebiliyorlar. E, meyveler üretebiliyorlar. Yani... Bu şekilde baktığınızda, o zaman onların da bir acı çektiğini ve buna bir tepki verdiğini söyleyebilirsiniz. Ama bizim acı çekmek dediğimiz şey, yani beynin bir karar vermesi. Evet, bu bana çok kötü evet. canımı acıtacak ve beni öldürecek. Ee, buna bir dur demem gerekiyor. Kararı, bu farklı bir mekanizma, daha, evet. daha farklı <gülüyor> bir, daha farklı bir e, sistemle yürütülen bir şey. O yüzden hani mesela bu, bu, bu sistem de beyinde Aslında bakarsanız. Ee, ...tamamen başka patikalar, tamamen başka networklerle karar verilen bir şey. Hatta derler ya yani acı her şey beynimizdedir aslında diye. Yani hmm. bu biraz doğru, biraz doğru olmayan bir olgu. Ama beyin bir şekilde bazen acıyı hissetmeyebiliyor... ...veya hissetme hissetmeyip e, azaltmaya karar verebiliyor. Başka bir durumda, başka bir stresle eğer meşgulse mesela. Yani bu tip durumlar bitkilerde var mıdır... ...veya daha az organizmalarda da var mıdır sorusu... ...farklı bir soru tabii ki... Ee, çünkü onlar da dediğimiz gibi basit organizmalarda veya bitkilerde böyle bir sentral, merkezi bir sinir sistemi, karar veren bir sinir sistemi yok. Yok, evet. Dolayısıyla bitkiler o, herhangi yani... bir şekilde ısırıldığında bağırıp çağırıyor mu? Hayır. Hı. Ama hani ısırıldığını hissediyor mu ve buna bir tepki veriyor mu? Evet. Ee, bu şekilde cevap verebilirim. Bu aslında yani felsefe dünyasında da e, süregelen gelen bir tartışma. Bu aralar özellikle daha da... E, duymuş durumda. Çünkü e, acı algısı mekanizmaları e, konusunda da yeni çalışmalar var. Hı -hı. Şöyle bir ayrım belki yapılabilir. Bu moseception dediğimiz şey yani e, zararlı uyaran e, algısı Hı -hı. E, illaki belki bir e, acı hissetmeyi gerektirmiyor. E, evet. Bahsetmeden yalnızca belki mekanik bir tepki olarak e, işte, bitkilerin de işli evet. hayvanların da kendilerine zarar verecek uyaranları e, tespit etmesi, bunun farkına varması, e, bu da tabii evrimsel açıdan çok önemli bir şey çünkü yani işte elinizi bir yere koyduğunuz çok sıcak bir yüzey, onun zararlı bir şey olduğunu hemen fark edip ona göre bir tepki vermeniz lazım. E, ya da birisi kuyruğunuzdan ısıydı, e, e, bunun gibi şeyler. Bu, bu tür zararlı uyaranları fark etmek belki bir acı hissi olmadan da mümkün olabilir evet. e, deniliyor e, belki bazı çok basit bir böceklerde bir acı hissi e, yok bitkilerde de yok çünkü aslında buna gerek yok e, acı hissinin ee, olup olmadığına karar vermek için belki bunun bir işlevinin olup olmadığına o canlının hayatında ve evrimsel tarihinde olduğuna bakmak lazım. Evet. Biz insanlarda bir acı hissi olduğu var, bunu biliyoruz. Başka işte bir, bir sürü memelilerde filan olduğunu da e, görebiliyoruz. Elimizde e, olabilecek, toplanabilecek türde bu e, sonuca destekleyen pek çok değeri var. Fakat bunun ötesinde. Ee, bu nociception denen e, sistemin bile olmadığı e, canlılarda ya da nesnelerde herhalde bir acı algısının olmasından e, bahsetmek imkansız e, gibi gözüküyor değil mi? Yani en azından bir e, mekanizmayı oluşturan bir altyapı olacak ki oradan e, yola çıkacağız acıdan bahsetmek istiyorsak. Evet ama yani enteresan e, tabi bulgular var yani bunlardan bir tanesi de belki bu hani beyin kısmı tarafından acı olarak algılanan şeyin hani bu morfin veya endorfin dediğimiz morfinin hani e, bizim iç içeride ürettiğimiz e, benzerisi diyeyim. Onlar tarafından bir şekilde e, azaltılma kapasitesi diye açıklayabiliriz herhalde değil mi? Ve bunlara baktığınız zaman yani bir tek yani genetik bilimi geliştikçe tabi bunlara bakabiliyoruz biz hani bir takım acı hissini biz nasıl morfin alarak veya morfin benzeri türevleri, afyon türevleri alarak azaltabiliyorsak veya bir takım kesicilerle azaltabiliyorsak, onun benzerlerini hayvanlarda da taklit edip, hani aynı şeyleri kullanarak onların verdiği tep tepkileri, gözlemlediğimiz tepkilerine göre o tepkiyi yok edebilir miyiz? diye sorabiliriz mesela, öyle değil mi? Yani ben hani acı, eğer acıyı... Acı hissetmeyi bu şekilde tanımlayacak olursak yani hissettiğimiz acıyı biz morfinle bastırabiliyoruz, hissetmemeye başlayabiliyoruz diye tanımlayacak olursak hayvanlarda da böyle bir şey var mı diye baktığımızda benzer bir takım şeyler görebiliyoruz. Yani mesela bir sinek dediğiniz gibi ufak bir meyve sineğini sıcak bir tabağın üzerine koyun hoşlanmayacağı bir tabağın, zıplamaya başlıyor. Böyle bir e, tepki veriyor. Çünkü hoşlanmadığı bir durum. Kendisine muhtemelen acı veren ya da zarar veren bir durum olduğunun farkında. Aynı sineğe biraz morfin verdiğiniz zaman... ...yani dediğimiz gibi bu acıyı din, dindirecek bir, e, bir şey verdiğiniz zaman... ...sineğin çok daha az zıpladığını veya zıplamakta biraz geciktiğini fark ediyorsunuz. Yani o yüzden bu şekilde bakıldığında... Belki hani bizim anlamadığımız ve hala daha e, anlamakta da belki e, e, şey bilimsel olarak e, şey kaldığımız e, yetersiz kaldığımız e, bir durum bir ya da bir Network söz konusu e, buna balıklarda dahil buna bütün e, belki daha basit gördüğümüz canlılarda dahil diye düşünüyorum Evet e, doğru ve iş e, anesteziden konuşmaya başlayınca daha da ilginç aylere doğru evet. gidebiliyor. Çünkü gelecek haftaki programda bahsedeceğiz. Bitkilere e, anestezi kimyasallar evet. verdiğiniz zaman onların davranışlarında da bir takım farkları evet. olduğunu görüyoruz. Evet. E, dolayısıyla e, bitkilerde acı çekiyor sonucuna mı buradan e, varacağız diye sorulabilir. Bu soruyu evet. e, gelecek haftaya erteleyeyim. Tamam. Fakat bu tür etik tartışmaların bu aralar çok canlı olduğunu dünya literatüründe not etmiş olalım. Hatta işte bu döneme yani içinde olduğumuz 10 yıla İngilizce The Animal Turn, hayvanlar dönemeci ya da hayvanlar devri. E, falan deniyor e, işte balıklarda acı hissi var mı yok mu bu tür tartışmalar bir e, 20 sene önce hiç yoktu bu aralar e, dergiler bu tür yazılarla e, dolup taşıyor e, açık kadroda de aslında bu konularla ilgilenen başka programlar var dinleyicilerin e, dikkatini çekmemişse bitkiler dünyasını anlatan topya var hayvan haklarını ve hayvan bilincini anlatan türlerin yaşam hakkı var. Ee, vegan sağlık programı var. Dolayısıyla çok canlı bir bilgi yok konunun olmuşlar. Içindeyiz. Ee, doğru cevaplar vermek için de sinek bilimin ne dediğine bakmamız çok önemli gibi evet. düşünüyorum. Ee, birken son söylemek istediğim bir şey varsa ben sözü sana bırakayım. Ee, sonra da e, gelecek hafta bu tartışmaya devam edeceğimizi e, söyleyerek bitirelim. Ya ben açıkçası etobur ve otoburum. <gülüyor> muhtemelen bu sonucun, bunun sonucunda da devam edeceğim muhtemelen et yemeye. Ee, yani ama tabii ki e, bu sinir bilimi ve bu bahsettiğimiz acı çekme bu konuda yapılan çalışmalar en azından e, hani hayvanları anlamamız ve onlara belki de çok daha ee, insani şartlarda belki e, davrama, davranmamızı ve onlarla belki ekolojik, daha, daha doğru bir ekolojik dengede yaşamamızı sağlayacağını düşünüyorum. Ee, onun dışında dediğim gibi yani genetik bilimi geliştikçe bizim genomları çözmemiz, daha basit, bilim, daha basit organizmaların genomlarını anlamamız ve bunu laboratuvar ortamlarında çalışabildiğimiz sürece de Hani yine aynı şekilde bu sinir sistemini bunun gelişimini ve hani canlılar bu bu tip canlıların acı çekip çekmediği konusunda daha çok bil, daha çok bilgi sahibi olacağımızı düşünüyorum hani daha henüz çok az şey biliyoruz her ne kadar çok şey bildiğimizi düşünsek de bu konuda. Evet. evet. Peki bu tartışmaya Ömer Bey sizin de ekleyeceğiniz bir şey yoksa bitkileri konuşmak üzere yeniden buluşana kadar ara gelin diyorum. <gülüyor> Evet, aynen öyle. Peki, çok teşekkür ederiz. Konuğumuz süni bilimci Doktor Bikem Aktendi. Ee, haftaya e, bu tartışmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Açık Bilinç Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz açık gazeteyi bugün. Ben Deniz Ömer'm adıyım. Can Tonbil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümşer ve Robin da bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.